Arkası yarın. Lodos'ta güvercinler 3. bölüm. Yazan Bülent Haşim Yanar Yöneten Zihni Küçümen Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Anlatan ve avukat Metin Çoban Ekrem Ayton Sert Necla Gamze Yapar Feryal Jülide Kural Barlas Erhan Abir Osman Bilge Zobu Olaylar soğuk bir kış gecesi başlamış. Feryal'in babası kızının Barlas'la evlenmesine izin vermeyince... ...gençler bu karara isyan ederek İstanbul'a kaçmışlar. Amaçları kimseye haber vermeden bir an önce evlenmekmiş. Fakat bindikleri otobüsün yolda arıza yapması üzerine... ...ancak gece yarısından sonra inmişler İstanbul'a. Ben de hatırlıyorum o geceyi. Müthiş bir odos esiyordu günlerce de sürdü ya. Neyse konudan uzaklaşmayayım. Ekrem Bey ile de o gece tanışmışlar. Ekrem Bey parktaki banklardan birine kıvrılıp uyumaktaymış. Olayı Ekrem Bey'in kendisinden dinlemesem mümkün değil inanmazdım ama doğruymuş. Gençlerin gidecek yerleri olmadığını öğrenen Ekrem Bey kaçakları evine davet etmiş. Benim tanıdığım Ekrem Bey yalnız yaşayan, kimseyle konuşmayan, sinirli tabiatlı, paragöz insanın biriydi ama Onlara kanı kaynamış demek ki. Vallahi bana kalsa sokakta tanıştığım insanları evime çağıramazdım ya doğrusu. Gerçi sabaha karşı parkta da uyuklamazdım ya. Bugünü de nikah işlemlerine başlayamadan geçirdik. Pazar günü nikah tarihini açık olacağını mı sanıyorsun yoksa? Ay, günleri de karıştırmaya başladım artık. Ha amcanlara bir telefon etsene. Belki de dönmüşlerdir. Daha 10 dakika önce aradım ya Feryal telefon arıza servisinden de bir cevap vermediler. Arıza olup olmadığını kontrol ettireceklerdir. Boşuna aradık arıza servisini zaten. Amcam söylemişti Tekirdağ gideceklerini. Bu kadar önemli bir şeyi nasıl unutursun anlayamıyorum. Onlardan başka tanıdığımız birileri olsa hadi neyse. İki ayağımı pabuca sokturmasaydın sen de. Oturup düşünmeme zaman mı bıraktın? Hem sokakta da kalmadık nasıl olsa. Daha yeni tanıdığımız bir adamın evine kurulup oturduk. Gel keyfim gel. Hı. ...yiyeceğimiz yemek bile istediğimiz yere getiriliyor. E onların işi bu. Ha, bunu ben de biliyorum. Bizim ne işimiz var burada onu anlayamıyorum asıl. Ne yapalım Feryal? Ekrem Bey dışarı çıkmış. Adamı beklemeden gidecek değiliz ya. Hem sen değil miydin buraya gelmeyi kabul eden. Nikah işlemlerini daha fazla geciktirmek istemiyorum. Yarın hepsini tamamlarız meraklanma. <gülüyor> Ekrem Bey nereye gitti acaba? E belki de bir işi vardır adamın. Pazar günü mü? Olur olur. Ah, belki de ava gitmiştir. Ava gitmekten zevk alacak birine benzemiyor ama... Evin her tarafında doldurulmuş güvercinler var. Ha, geldi galiba. Bakayım ama. Aa, evet o. O adama baksana, dimdik. Gözlerinde üzüntü okunuyor ama. İnşallah yorgun değildir de de öyküsünü tamamlar bir an önce. Hoş geldiniz beyefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk Osman efendi. Hoş bulduk. Bizimkiler uyanmadı mı? Uyandılar efendim, salondalar. Yemek yediler mi? Hafif bir kahvaltı yaptılar sadece. Peki. Ben de salona geçeyim öyleyse. Sıcak bir şeyler hazırlar mısın bize Osman Efendi? Yeni çay demlemiştim efendim. Aa öyle mi? Güzel, güzel. <Gülüyor> o. Nasılsınız çocuklar? Sağ olun. Ee, biraz önce uyandık biz de sizi bekliyorduk. Umarım çok bekletmedim. Yok e, yok yo. uyandığımızda üçe geliyordu zaten. E, toparlanıp bir şeyler yiyene kadar dördü geçti. E Daha yeni oturmuştuk ki siz geldiniz. <gülüyor> Lodos'tan vapurlar çalışmıyor. Arabıyla geçmek zorunda kaldım karşıya. Pazar sabahı bile tıkalıydı köprü. E, çok büyük bir şehir. Burada yaşamak zor oluyordur mutlaka. Ee, olasılıkları hesaplayarak zamanı iyi kullanmak gerek. Ava gittiğinizi düşünmüştük biz de. Ee, ne? A Ava mı? Onu da nereden çıkardınız? Doldurulmuş güvercinlerinizi görünce avdan hoşlandığınızı düşündük. Oh, avlanmaktan nefret ederim. Ha, o güvercinlere gelince onlar şöyle bir uğrayan arkadaşlarım. Arkadaşlarınız mı? <gülüyor> Arka bahçede pencerelerini açık bıraktığım boş bir güvercinlik var. Rüzgarlı havalarda sığınmak için gelen güvercinler oluyor zaman zaman. Bir süre misafirim oluyorlar benim. Kuşları seviyorsunuz. Öyle güvercinleri seyretmeye doyamıyorum. Öyle güzel hayvanlar ki. Öldüklerinde bile ayrılmak istemiyorum onlardan. ...doldurup saklıyorum işte. Yorgun görünüyorsunuz. Gittiğiniz yer uzak mıydı? Ha, oldukça. Geçtik yıllarıma kadar gittim sayılır. Bu havada gezmeye gitmiş olamazsınız. Yo yo, gezmeye gitmedim aslında canım. Eski bir arkadaşı... ...ya da eski bir düşmanı uğurladım. Bir yere mi gidiyordu? Bir bakıma öyle sayılır. Sonsuz bir yolculuğa çıktı diyelim. Aa... Cenazeye mi gittiniz yoksa? Hı hı, evet. Mezarlıktan çıktıktan sonra da yıllardır uğramadığım sokaklarda yürüdüm durdum. O ağaçlar bile uçacak neredeyse. Ay, bu havada ölmek amma şans. Üşümüşsünüzdür. Ha, bu yaştan sonra lodos ne yapacak ki bana? Son vurgunumu sizin iken yedim lodos'tan ben. Sizi anlamakta zorlanıyorum. Her gün karşılaştığımız türden biri olmadığınız her halinizden anlaşılıyor. E, yorgun değilseniz öykünüzün devamını öğrenmek isterdik. E, böylece daha iyi tanıyabiliriz sizi. Öykü <gülüyor> <gülüyor> ha? <gülüyor> <gülüyor> Dün geceden hiç bahsetmiyorsun Necla. Sen gittikten sonra pek bir şey konuşmadı bizimkiler. Sadece babam <gülüyor> ne kadar kararlı bir genç dedi. Bunu <gülüyor> bana yemekte de söyledi. Babamın yapabileceği en büyük iltifat da budur herhalde. Kararlı oluşumu anlamış olması iltifat mı yani sence? Ne söylemek istediğimi biliyorsun. Kızma canım şaka yapıyorum sadece. Annenle babanın beni beğenip beğenmediklerini merak ediyorum hepsi o kadar. Geçilerimin eskiliğinden bahsettiler mi bari? Bizimkiler böyle konuları birbirleriyle bile konuşmazlar. Konuşmadan mı düşünürler demek istiyoruz? ...ne düşüneceklerini nereden bilebilirim Ekrem? Lütfen kapat artık bu konuyu. Canım birbirimizi sevdiğimizden haberleri varmış gibi geldi bana da yani. Olmaz mı? Tanıştığımızdan beri o kadar çok bahsettim ki senden. Yok yok. Okula hiç gitmeyip sürekli dolaştığımızı düşünmeye başlamışlardı. Aha! Beni tanımaları iyi oldu desene. Elbette iyi oldu. Varislerinin babası olacak erkeği görmek onların da hakkı. Senin evlilik konusunda ne kadar tuhaf düşüncelerin var kuzum. Neresi tuhaf ki bunun? Neyse, neyse. Bırakalım bunları. Umarım bir kazaya uğramadan atlatırız şu sınavları da. Bir an evvel evleniriz herhalde. Senin için mesele yok. Nasılsa mezun olursun bu yıl. Şimdiye kadar birinciliği kimseye kaptırmadın. Ne kadar çalışırsam çalışayım hep bir aksilik olacakmış gibi geliyor bana Nejla. Sınavlardan önce aynı sıkıntıyı ben de çekerim. Ama bu sene öyle rahatım ki anlatamam. Oysa her zamankinden de az çalışıyorsun. Daha yılın başında ipin ucunu kaçırdım. Senenin başından beri yeteri kadar çalışmadığını mı söylemek istiyorsun? Hı hı, evet. Bak sınavlara daha bir hafta var. İstersen birlikte çalışalım. ...okulu bitirsem bile bir işe girip çalışmaya başlamaya hazır değilim henüz. Bu memleketin bizim gibi genç insanlara ihtiyacı var Necla. Bunca yıl boşuna mı okuduk yani? Çalışmaya başlamak için biraz zaman geçmesini bekleyeceğim. Biliyorsun kuzum. Yeni bir ev kurabilmemiz için para biriktirmemiz gerek. Babamlar biz istemesek de yardım eder evlenirken. Oturacağımız ev şimdiden hazır zaten. Bir sene geç mezun olmam o kadar da büyük bir kayıp değil. Hem de askere gideceksin... Biliyor musun, böyle düşünmene üzülüyor Mecla. Belki de yanlış düşünen benim ama ne bileyim... ...babanın parasıyla kurulacak bir düzen de istemiyorum. Yani babanın malı, ülkü, ne bileyim. Bize vereceği para babamı rahatsız etmez A ki. Mezun olduktan sonra onun yanında çalışmaya başlarsın. Zamanla kendi işini de sana devreder. Yıllardır hayallerimi anlatırken hiç mi dinlemedin beni Nejla. Dinledim elbet. Ama önümüzde daha kolay bir yol varken neden zor olanı seçeceğiz? Ama sen de ideallerim olduğunu unutuyorsun pekala. Yıllardır devletin bursuyla okuyorum ben. Bunun karşılığını ödemem gerek. E kaç lira tutuyorsa babam öder hemen. Beni hiç anlamıyormuşsun gibi geliyor bana. Borçtan bahsedince aklına hemen para geliyor bir anda. Bursu ödemen gerektiğini söyleyen sensin. <gülüyor> Sadece para olarak ödemeyeceğim. Aldığım bursu. Çalışmam da lazım. Yıllardır boşuna mı okudum yani? Anlamıyorum seni. Doğrusunu istersen ben de seni anlamıyorum. Bir anda değişivermiş gibisin. Yıllardır tanıyorsun beni. Bu konularda ne düşündüğümü pek hala biliyorsun. Biliyorum. O zaman bu söylediklerinin başka bir anlamı mı var yani? İstedikten sonra babamın şirketinde hemen işe başlayabilirsin. Ama sen reddediyorsun. Babanın şirketi babanın şirketi. Babanın şirketinde sığıntıymışım gibi hissederim kendimi ben. Okuyabilmek için verdiğim savaşı en yakından bilen insanlardan birisin. Bu sıkıntılara göğüs gelmenin en büyük nedeni benim için harcanan emekleri boşa çıkarmamak. Babamın şirketinde çalışmaya başlayınca da kimsenin emeği boşa gitmiş olmayacak. Hem çalışmanın karşılığını almış olacaksın hem de geleceğin garanti altına alınmış olacak. Hakkımın karşılığını alırken acaba bunu hak etmemiş miyim diye düşünmek istemem ben. Babamın işini devredebileceği bir olduğunun olmadığını biliyorsun. Peki sen ne güne duruyorsun? İnşaat şirketinin başına benim geçmemi beklemiyorsun herhalde. Neden olmasın? Okulu bitirince ikimiz de mühendis olmayacak mıyız? Benim öğrendiğim her şeyi sen de öğrendin. Böyle bir şirketi yönetmek kadınlara göre değil. Kusura bakma ama bir erkek olarak buna katılmıyorum. Kadınlar da erkeklerin yapabileceği her şeyi yapabilirler bence. Babam da benimle aynı fikirde. Bu konuyu babanla görüşmüştünüz anlaşılan. Evet... Baban da beni kendi şirketinin başına yakışacak bir eleman olarak görmüş tabii. Hı hı. Neden beğenmeyecekti ki? Beğenilmiş olmama bir diyeceğim yok. Beni rahatsız eden şey senin de babanla aynı fikirde oluşun. E mı? E, dün yemeğe giderken bütün bunları biliyordun pekala. Biliyordum. Pek hala. biliyordum. E, benden neden sakladın öyleyse? Anlattığım zaman kızacağını biliyordum. Canım her baba çocuklarının geleceği hakkında planlar kurar mutlaka. Buna hak veriyorum. Ama yemeğe giderken bunun bir iş yemeği olduğunu bilmek de benim hakkım. Bu alaycı tavrınla üzüyorsun beni. Ya ya. İnsanların yaptıkları hatalara üzülmeleri kadar doğal ne olabilir ki? Bu kadar rahatsız olacağını düşünmemiştim. Nejla. Bu konuyu bir daha açmayacağım. Nejla. Ee, sonra ne oldu? Nejla'nın da tahmin ettiği gibi okulu birincilikle bitirdim. Ee ya Nejla, <gülüyor> tüm uyarılarıma karşın sınavlara bile girmedi. Ancak Ertesi sene bitirebildi okulu. Siz de onun babasının yanında çalışmaya başladınız değil mi? Yok canım. Bunu nereden çıkardınız? Bilmem ki bu ev, sizi getiren lüks araba, evdeki eşyalar, hizmetçiler falan... <gülüyor> ee, ...yoktan kazanılacak şeyler değil bunlar. Kesmesene Ekrem Bey'in sözünü. <gülüyor> Demek Necla'nın babasının şirketinde çalışmaya başladığımı düşündünüz öyle mi? <gülüyor> Yaşam benim için sandığınız kadar kolay olmadı delikanlı. Evlenmediniz mi yoksa? Şimdilik biraz meraklarım bakalım. <gülüyor> Bizi meraklandırmaya niyetlisiniz ama <gülüyor> neden olmasın? Biraz heyecanın kime ne zararı olabilir ki? Rodos bitene kadar en azından bir iki gün var önümüzde. Buna geceleri de eklersek... Ee, biz sizi daha fazla rahatsız etmeyi düşünmüyorduk. Yok canım ne rahatsızlığı, ne rahatsızlığı. Çok yaşlıyım değil gece hayatımı bile kurtarmış olabilirsin. O kadar da önemli değildi yaptığımız. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Başkalarının ne yapacakları o kadar önemli değil. Benim için önemli olan sizin ne yaptığınız. Hem söylesinize kuzum. Nereye gidecektiniz peki? Barlas'ın amcasının evi var burada. Oraya gitmeyi düşünüyorduk. Aa, bu havada hiçbir yere bırakmam sizi. Peki geldiğinizden onların haberi var mı? Kimseyi şüphelendirmemek için haber vermedik geleceğimizi. Heh, iyi yapmışsınız. Çok iyi. Çok iyi. Böylece benim misafirim oldunuz işte. Eh, ama biz burada kalmayı sürdürdükçe nikah işlemlerimiz de gecikir. Oho kendinizi yüzmeyin canım onu da hallederiz onu da hallederiz. <gülüyor> Bu iyiliğinizi nasıl ödeyeceğiz bilemiyorum. Ben nikahınızda şahitlik yapacağım ya daha bundan ne güzel şey var ki. Sizi sevdim bir kere öyle kolay kolay kurtulamazsınız elimden. Ha, bakın e, evlendikten sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ee, i̇kimiz de bir iş bulup çalışmak zorundayız. Başka türlü geçinmemiz mümkün değil. Oho, siz çalışmaya niyetlendikten sonra gerisini merak etmeyin. İş şimdiden hazır bile. Ha, hazır mı? Şey affedersiniz büyük bir şirketin tek sahibiyim. Sizin gibi insanlar için... ...her zaman boş bir yer bulunur şirketinde. İyiliklerinizi nasıl ödeyeceğiz bilemiyorum. Yok yok canım. Neden sürekli bu evde... ...oturup ev düşürmüyorsunuz mesela? Aa, olacak şey mi bu? Niye olmasın ki canım? Çok daha rahat edersiniz burada. Lodos deyinceye kadar... ...gitmek zorunda değilsiniz ki. Korkmayın. Sizi hiç rahatsız etmem varlığında. Yeter ki... ...konuşabileceğim birileri olsun etrafımda. Ee, Osman Efendi ile karısı var ya. Ha onlar. Onlar benim. Eski kimliğime alıştıkları için... ...onlarla arkadaş olmamız çok zor. Oysa siz benim eski halimi görmediniz bile. Kendinizden bahsederken sanki... ...sanki çok farklı birini anlatır gibisiniz. Farklıydım ya. Farklıydım. Çünkü birlikte çalıştığım... Herkes çok sert bulurdu beni. Hataları affetmez. Karşılığında en ağır cezaları verirdim. Babam da öyledir. Babanın benim kadar sert olabileceğini sanmıyorum. Sertliğim... ...küskünlüğümden kaynaklanıyordu. Oysa yaşama bağlı birine benziyorsunuz. <gülüyor> Dedim ya... ...siz sadece yeni kimliğimle tanıyorsunuz beni. Eskiden kin doluydum. Şimdi ise kin duymam için... ...bir neden kalmadı. Necda'ya karşı mı besliyordunuz içinizdeki kini? Beni öyle bir boşluğun içinde bırakıp gitti ki... ...onu hiç affedemiyorum. Birkaç senelik ilişkinin ardından böyle... ...yıllarca üzülmeyi doğrusu anlamsız buluyorum. Ne evet. demek istiyorsan açık açık söyle. Aa, alın mı hemen? <gülüyor> Sevmiş olmak yeterli benim için. <gülüyor> ben de öyle düşündüğüm için boşlukta buldum kendimi. Neyse bir türlü hazmedemedim... ...Necda'nın beni bırakmasını. Sonunda beklentilerimizin farklı olduğuna karar verdim. Belli ki alıştığı rahat yaşamdan kopmak işine gelmemiş. <gülüyor> ben de senin gibi düşünmüştüm. Ama aradan o kadar uzun zaman geçti ki... ...neyin doğru, neyin yanlış olduğunu karıştırdım artık. Dün sabahsa hatanın bende olduğunu anladım. Yanlış bir karar yüzünden onca yolu çöpe attım fark ettim. Bunca yıldan sonra birdenbire nasıl anladınız bunu? Önemli bir şey olmalı. Dün sabah uyandığımda sıradan bir güne başlamaya hazırlanıyordum. Ama gazeteleri elime alınca yıllardır hata yapmakta olduğumun farkına vardım işte. Gel. Çayları getirdim efendim. Gel bakalım Osman Efendi. Şöyle vurduyum koyu çaylara. Ee, Osman efendi bugün akşam yemeğini biraz erken yesek diyorum he? Efendim, hanıma haber vereyim sağ ol Osman. istediğiniz gibi yaşayamamaktan şikayetçisiniz anladığım kadarıyla yo yo istediğim gibi yaşamaktan değil yaşayamamaktan değil anlamsız bir hırs uğruna amacından sapmış olmama kızıyorum en çok ...gazeteyi elinize alınca hata yapmakta olduğunuzu anladığınızı söylemiştiniz. Evet, değil? hem de ne hata? Yaşan satranç değil ki yeni bir oyun kurasın, yeniden başlayasın oynamaya. Kaybettiklerimi bu yaştan sonra kazanamam elbette. Ama elinden geldiği kadar onarmaya çabalayacağım yaptığım hataları değil mi ama? Bir gazeteyle nasıl anlayabildiniz bu kadar şeyi? Canım efendim anlamanın zamanı geldiyse esen rüzgar bile çok şey anlatır insana. Yeter ki düşünmekten vazgeçmesin. Kalıplar içinde sıkıştırmasın kendini. Değil mi? Lodos'a Güvercinler adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.